Evet, bismillahirrahmanirrahim. Kalbin saadet ve lezzetini elde edinmesinin beşinci ciheti kardeşlerim, kullardan birinin bir diğerine fayda vermek istediği zaman, bundan ne kadar aciz ve eksik olduğu malumdur. Herhangi basit bir yardımda, nice aciz ve eksiklikler içinde bulunan bir kul, Allah'ın kullarından herhangi birine hidayet, nusret, rifat, izzet gibi nimetlerden ne verebilir ki? Yani kullara gerçek manada nimetler veren ve onları onların korktukları şeylerden koruyacak olan şüphesiz Allah Azze ve Celle'dir kardeşler. O ki Yerlerin ve göklerin mülkü onundur. Başkalarının değil. Kuluna hidayeti verecek ve onu dalaletlerden koruyacak olan da odur. Rabbimiz Sübhanu ve Teala'nın kitabında dediği gibi Allah insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olamaz. Onun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir. Evet. Bu noktada Rabbimizin birkaç ayetini de okuyalım kardeşlerim. Bakın ne diyor. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse onun bu keremini de geri çevirebilecek yoktur. O hayrını kullarından dilediğine verir. O bağışlayandır, esirgeyendir diyor Yunus 107'de. Yine Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala, eğer Allah sana yardım ederse artık sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan sonra artık size yardım edecek kim var?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 Yine Rabbimiz Subhanu ve Teala. Acaba Rahman'dan başka size yardım edip sizi onun azabından kurtaracak askeriniz kimdir? Kafirler derin bir gaflet ve aldanma içindedir. Mülk 20'de. Görüldüğü gibi kardeşlerim bu ayetlerde Rabbimiz Subhanu ve Teala nusret ve rızkı birlikte almış, zira kul hem kendisine yönelebilecek olan zararların define hem de muhtaç olduğu şeylerin teminine ihtiyaç halinde o hiçbir zaman bir rızık verici ve yardım ediciden müstani olamaz rezzak ve nasır olan ise sadece Allah azze ve celledir kulun akıl ve marifetinin ileri derecede olmasının işareti ise kendisine bir zarar dokunduğu zaman bunu ondan kaldıracak olanın ancak Allah azze ve celle olduğunun onun tarafından iyi bilinmiş olmasıdır. Keza ondan başka nimet verenin dahi bulunmadığını bilmesidir. Bu hususta Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala bakın ne diyor ey peygamberim ruhunda daima zekanın gayet ince ve hoş olanını lütfumun en gizli bulunanı kavrayış olsun bunları benim rızam için idrak etmeye bak çünkü ben bunu severim o peygamber de ey Rabbim bunlar nelerdir diye sorduğunda Cevabında şu ilahi vahiy gelmiştir. Bil ki üzerine bir sinek konduğu zaman bu ancak benim iradem ve iznimle olmaktadır. Eğer bunun üzerinden kalkmasını istiyorsan bunu benden istemelisin. Eğer sana bir buğday danesi getirilirse bu dahi ancak benim sana onu sevk etmemle sana gelmiştir. İşte bunları böylece bilmem gerek, bilmen gerekir nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala fakat onlar Allah'ın izni olmadan yaptıkları büyüyle hiç kimseye zarar veremezler Bakara 102 Aleyküm selam ve ve bereket. Uykucular bir bir düşüyor İmam Ahmet Abdurrezzak'tan o da İmran'dan naklettiği bir rivayette semavi kitapların birinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur İzzet ve Celalime yemin ederim ki bana sığınan bir kulumu bütün gökler ve göktekiler yerler ve yerdekiler onun aleyhinde olsalar ona tuzaklar kursalar bile ben onu korur ve kurtarırım o kuluma mutlaka bir çıkış yolu lütfederim eğer kulum bana değil de başkalarına sığınacak olursa onun eli göklerdeki sebep ve imkanlara uzanıyor olsa bile elini bu sebeplerden keser kendisini yardımsız bırakırım İki ayağının bastığı yerden yerin altına batırırım fezada yüzüyor olsa bile kendisinden yardımı keser iflas ettiririm kolumun iflası için onu kendi haline bırakmam bile yeterlidir. Halbuki benim yardımıma ve benim indimdeki hazinelerin bir sonu yoktur. Bazen kulumun bana olan samimi bağlantılarına ve itaatına bakarak benden bir şey istemeden bile kendisine yardımımı ulaştırırım. Zira bana gizli olan bir şey bulunmamaktadır. Yine İmam Ahmed'in naklettiği bir rivayette ata bir defasında Vehbin münebbihlen karşılaştım. Kendisi Beytullah'ı tavaf etmekteydi. Ona şu ricada bulundum. Ey Vehip, bana şu mübarek makamda bir hadis öğret. Ve bu hadis sözlerin en vecizlerinden olsun. Ben de onu hiç unutmayacak şekilde aklımda tutayım. Vehip ricamı kabul etti. Ve şöyle dedi. Yüce Allah'ın Davut Aleyhisselam'a olan vahiylerinden biri şuydu. Ey Davut! İzzet ve azametime yemin ederim ki, kullarımdan biri bana hakkıyla sığındığı zaman ki, ben bunu o kulumun niyetinden bilirim. Bütün göktekiler ve yerdekiler kendisine tuzaklar kursalar bile, o kuluma mutlaka bir çıkış veririm eğer bir kulum da beni bırakıp kendisi gibi bir mahluka sığınacak olursa ki ben bunu onun niyetinden bilirim yerlerin ve göklerin sebeplerini onun elinden keser kendi haline bırakırım bu da onun herhangi bir vadide helak olmasına yerin dibine batmasına kafidir evet kardeşlerim bizim burada bu 5. cihette zikrettiğimiz hakikatler ne kadar açıktır değil mi? Bütün Müslüman halk bunları gayet rahat bir şekilde anlayabilir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu mealde ayetlerle dolu bulunmakta. Aklı ve idraki yerinde olan herkes bu hakikat ve ayetleri güzelce düşündüğü zaman Kur'an'ı ve şerii manadaki tevhidi bütün güzelliği ve İslami özelliğiyle kavrarlar. Bu güzel ve isabetli kavrayış neticesinde kendilerine emredildiği şekilde Allah'ı tevhid ederler. Yalnız O'na güvenip sığınırlar, Allah'tan başkasına ibadet etmedikleri gibi Allah'tan başkasına da. Tevekkül ve istianeleri inabe ve teveccühleri dua, tazarru ve niyazları hep Allah'a olur çünkü bütün bunlar Allah'ın kulları üzerindeki uluhiyet haklarıdır uluhiyet tevhidi dediğimizde işte budur Allah'tan başka hiçbir varlığı bu hususta Allah'a ortak koşmamaktır keza bu tevhidin haklarına kalbinin ve ruhunun bütün kuvvetiyle sevilecek olanın ancak Allah azze ve celle olduğunu bilme ve onu böylece sevme de dahildir İşte bu suretten kul yani yalnız Allah'a ibadet etme ruhunun bütün kuvvetiyle yalnız Allah'ı sevme ve yalnız ona tevekkül etmekle ahirette onun cemalini görmeye de liyakat ve ehliyet kazanmış olur Allah'ın bizi onlardan yaz kardeşlerim burada bu cihetin iyi anlaşılması için mesela diyelim ki kullardan birinin başına bir büyük bela gelmiş veya şiddetli bir korkuya düşmüş yahut da büyük bir ihtiyaçla karşı karşıya gelmiş kul böyle bir sebeple Allah'a yönelip ciddi ve samimi bir şekilde ona yalvarıp yakarmaya başlar Allah'a olan imanının ona olan dua ve münacatının samimiyet ve büyüklüğü sebebiyle bu duası sırasında öyle manevi lezzetlere öyle imani tevhidi fetihlere mazhar olmuştur ki bunun yanında bizzat yerine getirilmesini istediği diğer haceti çok küçük ve önemsiz kalmaktadır. İşte bu kul daha evvel böyle bir lezzete tatmadığı için böyle bir lezzeti de tanımamaktaydı. Tanımadığı için de böyle bir şeyi Cenabı Hak'tan talep de etmemiştir. Onun Cenabı Hak'tan talebi başına gelen o belanın veya korkunun defi Yahut da duyduğu şiddetle ihtiyacın giderilmesiydi. Fakat bu kul Allah'a olan imanının sammiyeti tevhid anlayışının isabeti, doğruluğu ve güzelliği sebebiyle Allah'tan başkasına değil de sadece Allah'a sığındığı ve O'na yalvarıp yakardığı için böylesine müstesna güzellikleri, manevi fetih ve lezzetleri de mazhar olmuştur. Allah bu lezzeti tadamlardan eylesin bizi. İman ve tevhidin hakikatine ve yakin mertebesine ermek de işte bu suretten olur kardeşlerim. Yoksa taklit derecesinde kalınır yahut da Allah korusun tevhidin ihlalı ile ne iman kalır ne de yakin.